2024, numaralı konu, müminlerin emiri Hazreti Ömer'in yalnızca Allah'tan gelen izzete talip olup Müslümanları buna teşvik etmesi, evet, Hazreti Ömer yanında Ebu Ubeyde bin el cerrah da bulunduğu halde Şam'a gitmek üzere yola çıktı, yolda bir nehre geldiklerinde Hazreti Ömer devesinden indi ve ayakkabılarını çıkarıp boynuna astı, sonra da devesinin dizgininden tutarak suya girdi, bunu gören Ebu Ubeyde, ey müminlerin emiri, böyle yapmayınız, çünkü bu memleketin halkı seni bu şekilde görmekten hoşlanmayacaktır dedi. O zaman Hazreti Ömer şunları söyledi: "Vay, senden bunu ummazdım. Eğer bunu bir başkası söylemiş olsaydı onu ümmeti Muhammed'e ibret dersi kılardım. Biz yeryüzünün en zelil kavmiydik. Allah Teala bizi İslam ile aziz kıldı. Eğer biz onun bizi aziz kıldığı İslam'dan başka bir izzet talep edersek Allah Teala bizi tekrar zelil eder." Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde İslam askerleri onu karşılamaya çıktılar. Hz. Ömer'in sırtında bir aba, ayaklarından ayaklarında nalın ve başında da bir sarık olduğu halde devesinin yularından tutarak nehri geçiyordu, birisi, ey müminlerin emiri, İslam askerleri ve Şam'ın ileri gelenleri seni karşılamaya çıkmışlar, sense böyle yapıyorsun, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer, biz, Allah Teala'nın kendilerini İslam'la aziz kıldığı bir kavimiz, bunun için de onun verdiğinden başka bir izzet istemiyoruz, buyurdu.